Verdiğin perze budur gayretim. Bundan başka uyamayon doktor bey. Üç sepet yumurta sabah kahvaltım... ...teker teker sayamayon doktor bey. İkileyen pilav bir yayık ayran... İster yağlı olsun isterse yavan. Yanına keseyon beş kilo soğan... ...yeyon yeyon doyamayon doktor bey. Üç tencere bam yayırın pişince, Gir bir tas su içip biraz boşunca, Her yanı sokulur karnım şişince, Sağlam göynek yiyemeyon doktor bey. Şimdi acımdan çoktan ölürdüm, Sağ olsun komşular ediyor yardım, Bir kuzudan fazla yemem söz verdin, Ayıp olur cayamayom doktor bey. Bazı az geliyor beş kasa kurma, Yedi lağanadan yapıyor sarma. <gülüyor> Onu da mı yedim diye hiç sorma. Utanıyorsun, diyemiyorsun doktor bey. Günde iki çuvalunum gidiyor. Avradım her sabah ekmek ediyor. Bir kazan fasille gönüllü ye diyor. Arttırmaya kıyamayom doktor bey. Senede kırk dönüm bostan ikerin. Benden başka kimse yemesin derin. Kavının karpızı kabıklı yeri acelemden soyamayon doktor bey. Bilmem kara mehmet nereye gider, bu yumuş kısmatım, bu yumuş kader, bir günde yediğim işte bu kader. Daha fazla yiyemeyon doktor bey, daha fazla yiyemeyon doktor bey.